Şeyh'i kele ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Muhterem kardeşlerim Allah'a hamdü senalar olsun ki yine bir araya geldik. Rabbimizi zekireceğiz inşallah. Rabbimiz sadece onun rızası için bir araya gelmemizi nasip etsin. Bu birliğimizden razı olsun ve bize cennetin yollarını kolaylaştırsın. Bu haftaki sohbetimizin mevzusu bütün bidatlar çirkin ve kınanır. İnsanlar bunu hoş görseler bile bütün bidatlar çirkindir. Hasenesi, seyyası tümü çirkindir. İnsanlar onları hoş görseler bile. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölmeye çalışın. Ali İmran Suresi Ayet 102 Ey insanlar! Sizi size tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizde dilek birbirinize dilekte bulunmadığınız Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Hiç şüphesiz ki Allah üzerinize gözetleyicidir. Nisa 1. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar kim Allah'a ve Resul'una itaat ederse kurtuluşa ermiş olan onlardır Ahsap 70-71 değerli kardeşler dün olduğu gibi bugün de İslam aleminin başına bela olan en çirkin arızalardan birisi de din adına icat edilen aslı naslara dayanmayan dine dayanmayan sonradan ihtisas edilen bidatlardır. Hatta günahların mahfret olunduğu ama bidatın mahfret olunmadığına dair de rivayetler oldukça fazladır. Kişi günahı günah sayıp günahından tövbe eder ama bidatı bidat saymadığı için ondan da tövbe etmez ve büyük günahlardan daha çirkin saymıştır ilim ehli. Bidat kelimesi beda kökünden müşterik türemiş daha önce bir benzeri görülmeyen yeni bir şey yapmak icat etmek manasına gelir de ki ben Allah tarafından kullara ilk defa gönderilen bir peygamber değilim bilakis benden önce de birçok peygamberler gönderilmiştir evet Mekke müşriklerin ahkaf suresi 9. ayette sen nereden geldin yeni bir din getirdin baban Abdullah'ın dinini terk ettin sen bidatçısın Yeni şeyler getirdin deyince bu ayetiniyor. De ki ben Allah tarafından kullara ilk defa gönderilen bir peygamber değilim. Bilakis benden önce de birçok peygamberler gönderilmiştir. Ahkaf 9 Yani ben yeni iddia eden, yeni gelen, yeni iş getiren, yeni din getiren, yeni emirler, yeni yasaklarla gelen birisi değilim. Benden önce de benim emrettiklerimi size emreden peygamberler geldi. Göklerde ve yerde daha önce bir benzeri olmadan yaratan odur. Rabbimiz Bakara suresinde buyurmaktadır. Zikredilen bu ayeti cellede beda kelimesine daha önce bir, bir benzeri olmayan anlamındadır. İşte mealen verilmiş ve vermeye çalıştığımız ayette, Bidatın daha önceden hiçbir benzeri, hiçbir asla dayanmadan türetilmiş bir kelime olduğu açıklanmaktadır. Bundan dolayıdır ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bu konuda şöyle demektedir. Allah indinde en çirkin işler din adına sonradan ortaya çıkarılmış bidatlardır. Allah indinde işlerin en çirkini din adına sonradan çıkartılmış şeylerdir. Beyhaki Şiagül İman'da ve Büyük Kübra'da 4. cilt 316'da zikrediyor. Burada Allah katında en çirkindir sözünü katede de şöyle diyor. Diyor ki günahlar diyor tövbe edilir. Çünkü günah olduğu günah işleyen tarafından bilinir. Günahlardan tövbe edilir. Çünkü toplumda bunlar yaygındır ve günah olduğu bilinir. Kişi uyarılır. Bidat ehli ise bunun bidat olduğuna inanmaz. Dine aykırı iş olduğuna inanmaz. Bundan dolayı da hem kendisi dine bir şeyler sokar hem de davet eder. insanları da bu yanlışa davet eder. Bundan dolayı da Allah indinde en çirkin iş bidattır diyor. Bidat iblise günahtan daha sevimlidir. Zira günahtan tövbe edilir. Hiçbir günah tövbe edildiğinde büyük değildir. Hiçbir günah tövbe edildiğinde büyük değildir. Ama bidatçı tövbe etmez. Allah da ona tövbeyi nasip etmez. Çünkü insanları bidatına davet etmiştir. Lalekay'ın birinci cilt 132'de. Kötü işi kendisine süslü gösterip de onu güzel gören kimse var ya, vay onun haline. Fatır suresi ayet 8. Bu ayeti kerimenin tefsirinde de İbni Kesir'de diyor ki, Kötü işi kendisine süslü gösteren şeytan, şeytan aleyhilane girer o kişiye anlattığı, konuştuğu, davrandığı, hareket ettiği, davet ettiği, iyiliği emredip kötülükten ettiği şeyleri süsleyerek arzularına göre, kendi isteklerine göre dinin aslına dayanmadan dinde bir kaynağı bulunmayan şeylerle insanlara davet eder. Ve böylece de, bunu süslü görür, üstünlük görür, yücelik görür. Şeytan bu kötü şeyi, kötü huyu, kötü davranışı kendisine çok süslü gösterir. Bundan sonra da insanlar içerisinde yarış yapar. Böyle böyle yaptım, böyle böyle söyledim diye. Şeytan kötü şeyi ona süslü gösterir anlamındaki ayette budur. Değerli kardeşlerim şüphesiz ki bidat, bidat İslam aleminin yayılmasının en önemli sebebi insanların dini hususunda cahil olmaları asıl olan kaynaklardan dinlerini öğrenmemeli, öğrenmemeleri araştırmamaları anlatanlara sormamalarıdır ve yine en büyük sebeplerinden birisi bir alime körü körüne tasup gösterip onun söylediklerini alıp başka ilim elinin getirdiği delillere bakmamaları birine tasupla bağlanmaları kitabı kendi görüşüyle yorumlamaları da Yine bir data düşmenin en büyük sebeplerinden birisidir. Evet, din tamamlanmış ve kemale ermiştir. Bundan dolayı dinde ne eksik bulduk da ya rüyayla ya kelamla ya felsefeyle ya hele o arzumuzla insanları davet edip olmayan bir şey sanki insanlara anlatalım. Din tamamlanmış, kemale ermiştir. Ya rüya yoluyla, ya kelamla, ya felsefeyle, ya da, da hele arzumuzla sanki eksik bir dini tamamlama bir temalümüz vardır. Bunun için Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bugün sizin dininizi kemal ettim, kemale erdirdim. Üzerimdeki nimetinizi tamamladım ve din olarak size İslam'ı razı geldim. Maide 3 Malik bin Enes şöyle demiştir. Kim İslam'da, İslam dilinden bir bidat çıkarır ve bunun güzel olduğunu iddia ederse peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine tam olarak eda etmediğini iddia etmiş olur. Malik bin Enes kim İslam dininde bidat çıkarırsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tam tamamlamadığını ve onu ziyan ettiğini ziyana uğrattığını iddia etmiş olur diyor. Şati el-İsdat'ta sizin dininizi kemale erdirdim din olarak da size İslam'ı razı geldim. Şefkane Raymund Laysa bu konuda şöyle demiştir. Madem ki Allahu Azza ve Celle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından önce bu dini kemale erdirdiğini yani tamamladığını ifade ediyor. O halde biz Müslümanlara ne oluyor da sanki dinde eksik bırakılmış, Subhanehu ve Teala açıklamamış veya peygamber görevini yapmamış da biz dinde olmayan şeyleri din adına uyduruyoruz veya uydurulmuş şeylerin peşinden koşuyoruz değerli kardeşler gerçekten gerçekten de Allah'u azze ve celle'nin zikri geçen bu kelamı bu konuda çok güçlü ve etkilidir yani her şey ile tas kamandır Rabbimizin buyurduğu gibi ben sizi apaçık bir din apaçık bir yol üzere bırakıyorum unutmayalım ki Allah din adına izin verdiği bir takım şeyleri ihtas ederek onlarla uğraşanın dinden kendisine ortaklık tasladığını zikretmiştir ve şöyle buyurmuştur din adına Rabbinin emretmediğini yasaklamadığını veya bir haber vermediği şeyin peşine düşen Rabbi ile ortaklık nispet etmiştir kendini yoksa onların Kendilerini Allah'ın izin verdiği dini hükümlerde ortaya koymada ortak mı zannediyorlar? Evet, şu ara süresi 21'de. Yoksa onlar Allah'ı kendilerine ortak mı tutuyorlar? Kendilerini Allah'a ortak mı tanıyorlar? Allah'ın dini hususunda emir ve yasakları hususunda Rabbinin dininden bakmadan kendileri böyle bir belge koyuyorlar. Allah'a kendilerini ortak mı tutuyorlar? şu ara 21 öyleyse Müslüman Allah'ın emrettiği yapması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği şeylerle uğraşması çünkü bunların haricinde her şey dalalet ve sapıklıktır. bakınız Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en hayırlısı Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın yolu İşlerin en şerlisi sonradan ortaya çıkan şeylerdir ve her bir dalalet her dalalat da sapıklıktır. Müslim üçüncü cilt 867. Sizlere Allah'tan korkmanızı ve başınızdaki yöneticilere itaat etmenizi öneriyorum. Velâ ki başınıza bir kurum, kuru kafalı, üzüm tanesi, habeşi bir köle dahi emredilse ona itaat edin. Birçok ihtilaflar, ihtilaflara şahitli olacaksınız. Benim ve hak yolda olan Raşit Halife'nin sünnetine sarınız. Sonradan ortaya çıkmış şeylerden sakınınız. Zira bütün bidatlar dalalettir. Ahmet bin Hanbel Ebu Davud, Tirmizi İbni Mace. İlim insanlar bu hadisi alacak çok önemli mesajlar olduğunu zikretmiştir. Ahmet bin Hanbel bu hadis için şöyle der. Bize göre sünnet aslı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi takip et emrettiği koyduğu hükümlerdir bunun dışında hiçbir kimsenin sözü veya koyduğu ne bir fetva ne de bir sünnet olabilir lana kaide İbni şöyle diyor bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bidatlar dalalettir sözü cumhurdur ününidir iyisi kötüsü olmaz dinin aslına dayanmayan Aslının şerri olmayan her şeydir. İbn Hacarsa şöyle diyor. Bütün bidatlar dalalettir sözü Hafızdan baş Hafız Hacar İbn Lecep Ahmet Katede tümünün sözü budur. Bütün bidatlar dalalettir. Bidatın hasenesi, seyyası olmaz. Tümünü içine alır demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Asrımızın muhaddisi ise Usemaden şöyle nakletmiştir: Bütün bidat, bidatlar dalalettir. Şeklindeki ifade külü ve cem'idir. Zira kul unumiliyi ge gerektirir. Bu kelime unumiliyi gerektirir. Bunun için hasenesi olamaz. Çünkü Allah azze Ve Celle din adına irili ufaklı her şeyi haber vermiştir. Bunun için bidatül hasene, bidatül seyya diye hiçbir ayrım yapılamaz. Bu keskin kılıç düzensiz bir atölyede değil de muhullet risalesinde imal edilirse verimli bir elmas olur bu keskin kılıç din adına söylenen şeyler güzel bir atölyede işlenmez rasulu bir menhece metoda dayanmazsa sağa sola saldırılırsa büyük yaralar ve büyük kötülükler bırakır evet bunu el ibabil fukuğunda söylüyor Hatibül bağdadinin sözüydü buraya kadar <gülüyor> bidatçıya lanet edildiği değerli kardeşlerim bu olay çirkinliğinden dolayıdır ki bilerek bidat ihdaz eden kişiye İslam dini lanet etmiştir lanet edildiği çok istisna olmasına rağmen yine de bidatçılara lanet edilmiştir Enes radıyallahu an dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Medine'nin şurasından şuraya haremdir bu sahanın ağacı kesilmez Burada bidat da çıkarılmaz. Kim Medine'de ha, ha, haremi içerisinde bidat çıkarırsa Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Buhari dördüncü ciltte. İhtaz edilen her bidat sahibine diğerinden günahından eksilmeden kendisi de aynı günaha çarptırılır. Bu konuda en güzel delillerden biri bir tanesi Ayşe validemizin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şu hadistir. Kim bu işimizde dinimizde olmayan bir şeyi icat ederse o merduttur yüzüne çarpılacaktır. Müslim Dâri Kutni. İmam Şefkani rahimehullah bu hadiste şöyle der. Bu konuda şöyle demektedir. Bu hadis dinin özlü esaslarından bir tanesidir. Zira sayılmayacak kadar hükümler ihtiva eder. Bu hadis aynı zamanda atlı ve nakli hiçbir ta tahsisi olmaksızın bidatların hasenisini ve seyyasını içine alır. Fuka da bunda icma etmiştir. Şefkan'ın nevri leftarda. Sahabenin bidatlara karşı tutumu bu konudaki sözleri. Değerli kardeşlerim şüphesiz ki en hayırlı nesil bizler için örnek gösterilen saadedir. Onlar dinleri hususunda çok gayret sarf etmişlerdir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine uymuş, yasaklarından da sakınmışlardır. Kur'an'ın sözüyle sizin için örnek onlardır. Onlar gibi iman edin. Onlar nasıl iman ettiyse siz de öyle iman edin. Abdullah bin Ükbey radıyallahu an Ömer radıyallahu an şöyle dedi, rivayet etmiştir sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur işlerin en şerlisi de sonradan icat edilen her şeydir her şey bidat kullum bidatut dalale ve kullum dalaletu finnar demiştir Abdullah Mesud da şöyle demiştir sizden öncekilere tabi olun dinde yeni şeyler icat etmeyin bu size yeter Zira bütün bidatlar dalalettir. Dalaletse ateştir. Abdullah İbni Mesul Sizden öncekilerinin getirdiklerine itaat edin. Cevap verme adına yeni şeyler ihtas etmeyin. Yeni arayışlar içerisine girmeyin. Yine ilim ehli kardeşlerimizde ve hep fauzu ve bizlere nasihat etmişlerdir. Felanın kitaplarından filan ilim ehlinin sözlerinden nakledin ama aslı naslara dayalı olması gerekir. Abdullah İmam ise şöyle buyurmuştur. İnsanlar insanlara güzel gösterilen bütün bidatlar dalalettir. Bidatsa süslü ve gösterişlidir. İnsanları celbeder. Bu süslü söz ve davranışlardan sakının. Bidatları güzel göstermeye çalışanların bahaneleri ve ileri sürdükleri delillere gelince, değerli kardeşlerim şüphesiz ki buraya kadar zikretmiş olduğunuz delillerde bidatın her türlüsünün dalalet olduğunu, dalaretin sapıklık olduğunu zikrettik. Bidatı ileri sür delil olarak ileri süren suranların bu konuda da delil gösterenler gösterenlerin istinbatları yanlış ve şu hadisleri kullanmaktadır. Kim İslam dilinde güzel bir sünnet başlatırsa bu güzel işten dolayı kendisine sevap verilir Ayrıca kendisinden sonra bu sünnete amel edene sevabı kadar da sevap yazılır Buna işleyenin sevabından hiçbir şey eksilmez Bundan sonra onun meselesiyle işleyenlerin de sevabı aynı derecede verilir Günaha kadar günah sevaba kadar da sevap yazılır yani bir insan bir amel yapar, o ameli güzel bir sünnet açar, o ameli başkalarına emreder, o da yapar, bir başkası da başkasına yaparsa buna ilk vesile olanın sevabı vardır. Hem de diğerlerinin hiçbir sevabı eksilmeden. Bu hadis sahil müslimde geliyor. Değerli kardeşlerim, sahil olan bu hadis-i şerif vuru sebebiyle beraber anlamaya çalışır ise hiç de insanların anladığı gibi bir anlayış çıkmayacaktır. Hadisin müridü sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbesi esnasında bizlere sadaka vermeyi sahabesine sadaka vermeyi emretmiştir. Bakın dinin aslında olan bir şeyi ölmüş olan bir şeyi yaşanmayan terk edilmiş bir şeyi bir insan yaparsa bu sünneti canlı tutarsa ki yine hadisin müridü sebebi Resulullah aleyhissalatu vesselam bir hutbe irade ediyor. Hutbeden sonra insanların sadaka vermelerini emrediyor. İnsanlar gevşek davranınca Resulullah Aleyhissalatu vesselam üzülüyor. Bunun üzerine Ensar'dan birisi gidip bir kese para getiriyor ve diğer sahabeler de bunu takip ederek devam ediyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kim güzel bir sünnet başlatırsa, başlattığı sünneti diğerleri yaparsa Diğerlerin amellerinden hiçbir şey eksilmeden kendisine de aynı ecir yap yazılır. Hayır hayırla, şerde şerde. Yani aynı şekilde de bir şer kapısını açana da o şerri yapan herkesin günahı da ona yazılmaktadır. Görüldüğü gibi kim bir sünnet işlerse, başlatırsa lafsı, aslında olan bir sadakadan dolayıdır. Değilse dinde hiç olmayan bir şeyi Hadis usulüyle uğraşan kardeşlerimiz bilir. Normalde sahabenin tabiinin hareketlerine, başlangıçlarına, fiil ve kavillerine de sünnet denilir. Ama kaseten resul kastedildiği zaman Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın sünneti kastedilir. Buradaki tabiinin tebeii tabiinin sünneti ise Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın var olan, aslında naslarla sabit olan bir sünnetin uygulamasıdır. Bu uygulamayı başlatan kişi diğerleri arkasından devam ettiği de o insana hasene ve sevap yazılacağını zikretmiştir. Yine şu hadiste onu açıklayan bir delillerdendir. Kim benim sünnetimden bir sünneti ihya eder ve insanlarla onunla amel eder hale gelirse, insanlara bunu emrederse, insanların yaptığı ecir kadar Kendisine de ecir verilir. Ve insanların yaptığı hiçbir ecirden de sevaptan da eksilmez. Misliyle misli. Ve işlemiş olduğu günahları da insanlar işleyerek takip ederlerse onun diğer insanların işlemiş olduğu günahlarından da o ilk işleyene yazılır. Görüldüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada Kim Sünneti'ne hareket ederse den bir güzel bir sünnet açarsadan kastın var olan bir sünneti İslam'da temelinde olan bir şeyi tekrar canlı tutmak insanlara bunu anlatmak yaşamalarına sebep olmaktır. Abdurrahman şöyle anlatıyor. Ömer radıyallahu anh, ben zannediyorum ki bu dağınıklık olarak namaz kılınan insanları bir tek okuyucu imamın arkasında toplanmak içindir. Ömer radıyallahu anh ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra e, teravihi cemaatle kılmayı emretmiş ve demiştir ki bu ne güzel bir bidattır buradaki bidat kelimesini ilim ehli şu şekilde açıklamıştır buradaki bidattan kasıt lügat olarak kullanılmıştır yani bir çığırın başlanması olarak katede ümeyit böyle demişlerdir teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı Sonra diğer bir gece Ömer'in beraberinde Mescide çıktılar. İnsanlar okuyucu imamın arkasında ona uymuşlar, namaz kılmışlardır. Ömer bu manzarayı görünce nimal bidatul demir. Yani ne güzel bidatlardandır. Şu teravih namazının yeniden cemaatle kılınması güzel adet olmuştur demiştir. Bunu yine bidat bidatul Hasan olarak ayıran insanların işte Ömer'in bidat hasene ve buna da ne güzel demiştir kılınmasını da hoş görmüştür diye ileri sun, sunmaktadırlar İbn-i Teymiye surat müstakim 2. Cilt 87. sayfasında şöyle diyor bir kere Ömer radıyallahu anh'ın bu sözü sahabe sözüdür Resulullah aleyhissalatü vesselama muharif olduğu zaman sahabe sözü hüccet olmaz hüccet olacak bile olsa ki Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan teravih namazının cemaatle kılındığına dahil deliller vardır. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kim bir sünnet çığır açarsa hadisi hükmüne girer Ömer'in bu başlangıcı. Yine bu Ömer radıyallahu anh'ın bu kadarıyla 4. cilt 1864. sayfada. Değilse Abdullah İbn Abbas kendisinden sorulan bir soruya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek göstererek verdiği bir cevaba karşı ama Ebu Bekir ve Ömer böyle dememişlerdir sorusuna başınıza gökten taş yağmasından korkuyorum. Ben size Allah'ın Resulü böyle söylüyor diyorum siz ise bana Ebu Bekir ve Ömer böyle diyorsunuz başınıza gökten taş yağmasından korkuyorum diyor Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Birinci cilt 3.377'de, şey 337'de ve 3.111 numaralı hadisler. İkinci Ömer anh bu uygulaması bidat değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sellem teraviyi birinci gece evinin bahçesinde kıldı. İnsanlar bunun gölgesinden Rasulullah'ın teravi kıldıkla kıldığını anladılar ikinci gece insanlar arkasında cemaat tuttular. Üçüncü gece daha karabalık olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dördüncü gece teravih kıldırmaya gelmedi. İnsanlar bekleyip haberci gönderdiklerinde sizin üzerinize farz kılınmasın diye cemaatle kıldırmadım. Ömer Radiyallahu'nun burada insanların bu adeti ne güzel bir adettir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aslında varid olan Resulullah cemaatle kıldırmış daha sonra da insanların bir süre terk etmiş daha sonra da tekrar cemaatin yani imamın arkasında cemaatle teravinin kılınmasına insanların ne güzel adetidir demiştir. Değilse burada sonradan çıkartılan bir bidat değildir. Bu konuda imamlardan bazıların sözleri şunlardır. İbni Teymiye Aymullah şöyle diyor. Ömer Radıyallahu anh bu güzel uygulamayı Bidat olarak alınmamalıdır. Tamamen lugat yönü bidat kelimesi? Değilse şeri anlamda zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde uygulanmıştır. Yani sala kelimesi gibi, zekat kelimesi gibi lugat yönüyle bidattır. Bunun anlamı ise güzel bir adettir. Ve bu lugat yönüyle, şeri yönüyle yeni bir şey değildir. Resulullah aleyhissalatu vesselamın fiilen sünnetinde uygulanmıştır. İbn Teymiye'nin Sıratül Müstakim 2. cilt 87. sayfasında İbn Teymiye böyle diyor Ömer'in sözüne. İbn Niksirse şöyle diyor. Bidat kavramı bazen şiirî, bazen de konu hakkında kullanılan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sonradan tekrar uygulandığı anlamındadır. Sonradan ortaya çıkantılan şey değildi. Resuller sallallahu aleyhi ve sellemden zaten var olup İnsanlar tarafından unutulan sonra tekrar bunu bir insanın ortaya çıkartmasıyla insanların bunu yaşayışıdır demiştir bidat bazen de lugavi anlamda kullanılır Ömer radıyallahu anh insanlara teravih için toplandığında bu ne güzel bidattır sözü ise lugavi anlamda kullanılmıştır şeri anlamda zaten Resulullah uygulamıştır diyor İbni Kesir İbni Recepse ise şöyle diyor Selef'in bazı bidatları hasene diye isimlendirilmesi şeri anlamda değildir. Lugavi anlamdadır. Örnek Ömer radıyallahu anh'ın bu kullandığı söz gibidir. Tamamen lugat yönüyledir. Şeri olarak Resulullah'ın zaten kullandığı mevcuttur diyor İbnirecek. Konuyla ilgili zayıf bir rivayetin yanlış anlayışı. Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Ahmet bin Hanbel'in birinci cilt 379'da böyle diyor Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir Her şeyden önce bu rivayet Merfi olarak sahip değildir Yani bu söz peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değildir Aksine Abdullah ibni Mesud'a Ait bir sözdür Sahabenin fiili Kavli ve evdaldir İmam Ali kim İslam'da güzel Zannettiği bir bidatçı Bidat çıkarırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevini yapmadığını iddia etmiş olur diyor İmam Malik kim insanlarda insanların güzel zannettiği bir bidatı çıkarırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevini eda etmediğini iddia etmiş olur İbni Kayy'in bu konuda şöyle diyor bu ifade peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değildir buna hadis konusunda bilgisi olmayan kişiler ona misbet etmişlerdir bu İbn-i sözüdür. i̇bn Abdullah şöyle demiştir bu konuda. Bu haber Enes'den sakıt zayıf bir haberdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmiştir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. Zeylani ise şöyle diyor bu konuda. Bu haberin merfu olarak rivayet edilmiş ve gariptir. Bu ifadeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hiçbir sahih rivayet yoktur. Elbani ise şöyle diyor. Asrımızın muhaddislerinden El Albani ise bu konuda şöyle rivayet söylüyor. Merfu olarak bir aslı yoktur. Ancak İbn Mesud'un mefkuf olarak sözüdür. Yani sahabenin kavlidir silsileden. Bu sözün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispetinin sayı olmadığı eğer anlaşıldı ise ikinci olarak anlaşılması gereken husus buradaki buradaki bahsi edilen Müslümanlardan kastın Kim olduğunu başka hadislerden Anlayalım eğer bu ifadenin içerisinde bulunduğu Rivayeti tam olarak okur Ve üzerinde dikkatli bir şekilde Durursak İbni Mesud'un Bu sözünden bile Bidatül Haseneye asla delil çıkmaz Allah kurlarının kalplerine Baktı hadisin tam Metni şöyle Mefruf olan sahabenin sözü Tam olarak şöyle Allah kurdularının kalplerine baktı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini kullarının kalpleri içerisinde en güzel olduğunu gördü ve onun kalbini kendisi için seçti. Resul olarak seçti. Risaleti de ona verdi. Ve yine Allah kullarının kalplerine baktı. Kullarının kalplerinden hayırlı kalpleri seçip sahabeyi çıkardı ve sahabeyi doğru sözlü kıldı. Demek ki kullar içerisinde doğru olan söz Allah katında da doğrudur Yani sahabenin bir söz hakkında icma etmesi Onların kalplerinin buna Ülfet etmesi yatışması Allah katında Bu sözde doğrudur anlamı geliyor Bütün sahabiler Ebu Bekir'in halife olarak teyit ettiler Ve bunda kalpleri Ülfet etti Bunu da Allah, Allah kendi katında da Doğru kıldı diyor hakim sahinde Demek ki Anlaşılması gereken şey Sahabenin gü güzel gördüğü şeyler Allah katında da güzel Sahabenin çirkin gördüğü şeyler de Allah katında çirkindir Yine başka bir hadiste de Resulullah şöyle buyurma buyurmaktadır Ümmetin asla Dalalet üzerinde Üzerinde bir araya gelmezler Öyleyse konumuza geri dönüyor, dönecek olursak Acaba sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yapmadığı herhangi bir şey yap Yapar mıydı Allah Resulü'nün güzel görmediği bir şeyi güzel görün müydü? Abdullah bin Ukay'ın Ammar'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en şerlisi hangi maksat ve niyetle olursa olsun sonradan din adına ihtisas edilen şeylerdir. Din adına sokulan şeylerdir. Sokulan şeyler Kull'ün bidat bidatlar dalalet dalaletse ateştir İbni Veheb el bidade zikretmiştir sayfa 31'de Abdullah İbni Mesud Şen şöyle buyurmuştu: sizden öncekilere tabi olun din de yeni şeylere icat etmeyin yeni şeyler çıkarıp onlar üzerinde cedelleşmeyin sizin selef yani öncüleriniz vardır bu öncülerinize tabi olunuz bunlar da helal haram emir ve yasak Size yetecek her şey vardır. Abdullah İbnü'l-Huss'sa şöyle demiştir. Allah indinde en en çirkin iş din adına sonradan ortaya çıkartılmış bidatlardır. Çünkü Allah kanununda emir ve yasaklarında asla kendisine ortak tutmaz. Beyhaki kitabı kitab kübra 4 316'da. Abdullah İbnü Ömerse şöyle buyurmuştur. İnsanlar güzel görseler de bütün bidatlar dalalettir. İbni Bat'ta da ziyaret zikretmiştir. Abdullah İbni Abbas'a şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dışındaki herkesin sözü kabul de edilir, redde edilir. Kabul Allah ve Resulü'ne uyanlar kabul edilir ve Allah ve Resulü'ne uymayanlar reddedilir. Bir başka ziyade de şu kabirde yatanın sözü ancak kabul edilir. Bunun dışında hiçbir kimsenin sözü kabul edilmez. Yani sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil ve takvirleri kabul edilir. Bunun dışında hiçbir kimsenin sözü araştırılmadan, aslına bakılmadan kabul edilmez. Durumun, konumu ne olursa olsun. Hatta Ebu Bekir ve Ömer'in sözü de diyor. Ömer radıyallahu anh. hatta Ebu Bekir ve Ömer'in sözü de böyledir diye. Yine daha önce de geçmiş Konunun önemine binaen zikredelim Adam diyor ki Utanmak hayadan başka bir şey getirmez Diğeri de diyor ki Ben Ebu Bekir ve Ömer'den böyle duymadım Kızarak diyor ki Başına gökten taş yağmasından korkarım Ben Allah Resulü diyorum Sen diyorsun ki ben Ebu Bekir ve Ömer'den böyle duymadım diyorsun Fetavay-ı Suduki birinci cilt sayfa 138'de rivayet etmiş buraya kadar naklettiğim sözleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet muhtemelen kardeşlerim. Demek ki bidatın hasenesi seyyası olamaz. Bidat bidattır. Bunu hadisi Kudsi'de subhanehu ve teala kendine ortaklık olarak görüyor. Benim koyduğum kanunlardan hükümlerden, yasakladığım haramlardan ortak mı? Ayeti kerimede de Allah'a siz Allah sizi kendisine ortak mı tuttu sözünden de tefsirinden de bu çıkıyor. Onun için bilmeden tövbe edilirse Rabbim mağfiret eder ama bile bile hiçbir maksat ve niyetle bir bidat ihdas edilmemeli. İnsanlar buna davet edilmemeli. Yine anladığımız kadarıyla en iyisini Allah bilir. var olan nasları süslemek adıyla Tevhil ve yorumlarda nassın dışına çıkıldığında da yine Allah korusun bidat hükmüne giriyor. Onun için biz nasları naklederken de süslemeden aslının dışına çıkartmadan fakat aslının içerisinde hadis usulünde de bu vardır. Aslına bağlı kalarak toplumun anlayacağı dilde onu tevhil etme yani tefsir etmeyi de caiz görmüşlerdir. Ta ki aslının dışına çıkmadan. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.